أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من نمزات الشياطين وأعوذ بك ربما يحضرون، بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم <gülüyor> allah lenefi ve u teala bizleri.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 Boca hakkı söyleyebilir mi? Söyleyemez mi? E şimdi benim bütün benimle uğraşanların derdine doğruyu söyleme. Diyaloğa çatma, Vehhabilere çatma, şiaya çatma, ona çatma, buna çatma. Benle bundan sebep uğraşılıyor. Allahımız ne bu? Elaşallah bi kafin de Allah kuluna yetmez mi?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 bundan kaçacak evvela insan itikatta yanlıştan kaçacak şimdi ne buyuruyor Rabbimiz <gülüyor> fefirru ilallah kullarım diyor siz ne yapın İslam'a sarılarak Allah'ın azabından Allah'ın mükafatına doğru kaçın diyor nereye kaçın diyor ayetin kelime manasını verecek olursak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 Akşama kadar Allah Allah Allah Allah de. Aklın başka yerdeyse şeytan kaçar mı? Kaçmaz. Bir elhamdülillah derken, Rabbinin nimetini takdir edersen, şeytan kaçar. Ne bakıyorsun bu bahara kadar Bir şey düşüyor oradan hemen. Efendi Hazretleri öyle derdi. Sinek oradan konsa sanki uçak kalkmış gibi. Namazda hemen bakarsınız de. Burada, biz neden bahsediyoruz Ne oldu acaba orada bir şey? Ne olacak? Ne yani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 Şimdi zaten beni tanımaya başladılar, evvelce tanım Tanımasa da gelirse bizi Arap zannediyorlardı evvelce de zaten falan. O konuşamam diye konuşmuyor yani. Yanlarında konuşuyorlar. Seni, sen bakıyorsun. Ondan sonra, nerelisin? Şu musun, bu musun? Ulan bırak Kabe'ye bak işte şimdi. işte Gelmişsin memleketten, altı gün duracaksın Mekke'de ya. Dır, dır, dır, dır. 20 sene ibadet ediyordu adamlar, bir günah etmeden. Fakat şeytan geldi dedik. Ya dünyayı çok terk ettin.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 Bir tövbe etsem acaba? Ya fulan, ey falan diyor diyorlar ona şimdi. Aynı bize de bu nida var mı şimdi? Var. Bir kişiye duyururlar, herkese işittirirler. 20 sene bize itaat ettin, biz de kabul ettik, sana teşekkür ettik. 20 senede de günah işliyorsun, tarafımıza baktığın yok. Biz yine senin belanı vermedik, sana mühlet verdik. Bizi hepimize verdi değil mi pay? Baya bir pay kullandık yani. Ve lev ricaat eyleyna Şimdi dönsen kabul ettik diye. Ya. Aynı Allah duruyor. Celle celal. Bizler de aynı günahkar kullarız. Onun için kaçılacak yer Allah'adır. Allah'tan azabından kaçacaksan ancak Allah'a kaçacaksın. Şimdi yatarken bir dua var. Dualarım kitabı var ya benim.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 Niye bozuyorum? E çünkü o böyle milletin adını vermezdi, reddiye aleyhine konuşmazdı, sen böyle bu işleri çok deşiyorsun. Sen dedi Muhammed Efendi'yi kaç sene dinledin? Daha yaşın genç. Halbuki o, eskiden beri bir yanlış yaban olduğumu hocalardan bilhassa adını vererekten fetva meselesi olsun. Ama ha, adam kendi günah yapmış, o söylenmez. Bilsen de söylenmez. Bir adamın günahını söylemek de günahtır. O bize alakalı, ama adam yanlış fetva verdi. Onu demez olurum.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 Yezid'in aleyhine istediğin kadar konuş. Ama sen Hz. Mavi hakkında konuşamazsın. Bunu konuştuğun anda el-i sünnetten çıkarsın. Bu kadar basit yani. El-i sünnetin en büyük meselesi sahabenin hepsine tazim ederiz. Fazilet farkı vardır. Üstünlüklerinin farkı vardır. Ama hiçbirine hakaret etmeyiz. Hepsini tazim ederiz. Resulullah'ın sevgisi hürmetine. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için Allah'ımız Celle geldi Celle gel bizi kabul eder. Bugün kadar ihmal ettik, şekli ettikse şimdi dönmemize fırsat verdiğine göre yine bizi seviyor. Tevbe kapısını açık tutuyor. Şun buarek cuma gecesinde inşallah devam edelim, şevap edelim. Allahümme neselekü'l cennet. Na'udü bike minen nar. Allahümme neselekü rıdâke vel cennet. Na'udü bike min şehatike ven nar. Allahümme neselekü'l cennet. Ma karra be ile ve amali. Ne gؤdübük meni النار mı? Maqar Rabbeli amin. Amin Allah min nasıl gؤbük meni? Khayr maşale gؤbük meni? Bük Muhammed. Sallallahu ta'aala aleyhi s-sallem Ne gؤdübük meni? Şer mestehade gؤbük meni? Bük Muhammed. Sallallahu ta'aala aleyhi s-sallem. Antel Ve alek al-bala hula habile hula kuvveti Allah bilal al-ali al-aẓim. Amin Allah min Khayr külhe gajli ma gajli ma alim namni hmalemn ale. Ne wa ma Allahumma maq bidaylana qada faj'alna kubta wa rushda Rabbana atina min ladunka rahmeten hayyi lana min amrina rushda Allahumma rabbana atmina nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in Nurumuzu tamamla ya rabbi yarı yolda söndürme ya rabbi Cennete gidene kadar yetiştir ya rabbi Ya sahabe koruduğun gibi bizi muhafaza ile yavrum Zor zamanlardayız, dar günlerdeyiz, musibetler, belalar. Ya Rabbi din düşmanlar içeriden dışarıdan, içimizden her tarafı kuşatmışlar. Bize bu işimizde rüştü kemale ermek nasip eyle Ya Rabbi. ka, sebepler halkeyle Ya Rabbi. Amin Ya Rabbi. Hepimizi affedip, mağfiret eyle. Buradan dağılmadan sana kaçmak nasip eyle. Ya Rabbel Alemin. Evet neyi okuyordum orada? Hadisten geçtim oraya demiyorsunuz kaldın orada diye. Yatmadan dedimse. Efendi Hazretleri okurdu dedim ya onu anlatıyorum. Ne diyor o duada? Kitapta da var orada. Bu manası bununla alakalı olduğu için diyorum size. Efendim. Allah eslemtü nefsiylek. Ya Rabbi canımı sana teslim ettim. Ve cehtü veciylek. Ya Rabbi yüzümü sana döndürdüm. Kıbleye dönük uyunuyor. Ve emri emriylek. işimi sana ısmarladım. Ve cehtü zahriylek. Sırtımı sana yasladım. Rahbeten ve rahbeten. Sen, seni sevdiğim için, mükafatını beklediğim için, azabından korktuğum için la melce ve la menca min illa aleyk senden kaçıp sığınılacak ve senden kaçıp kurtulunacak ancak sen varsın Allah'tan kime kaçılır? Ancak Allah'a kaçırır. Onun için Allah'tan kaçayım derken anam anam diye gidersen anana kaçarsan yandı Allah'tan ancak Allah'a kaçılır. Ya Rabbi sana kaçmak nasıl eyle nefs şeytandan, ona uyanlardan, batıla hizmet edenlerden, sana kaçmak nasip Sana kaçanları sen himaye edersin. Bizi de koru muhafaza el. Ya Rabbel alemin, La'me ametübü kitab-i kelle Ya Rabbi indirdin kitabına iman ettik. Nebi kelle de gönderdiğin nebine iman ettik. Bu imanımızı bize bağışla. Ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. İçimizde ne hayırlı muratlarımız varsa umcuklarımıza nail eyle. Korktuklarınızdan emin eyle, hakkı söylemeye daim eyle, hakkın taraftarlarını kaldır müdafaa eyle, batıla hizmet edenleri mahveyle, güçlerini iptal eyle, ehli sünnet dışı fırkalara hizmet edenlerin imkanlarını ellerinden al ve onlara uyan insanları uyandır döndür Ya Rabbel Alemin. Kalpler senin elinde Ya Rabbel Alemin. Bu milletimiz bunu el belasına düşmeden evvel tevbe nasibiyle bu dönüş nasibiyle. İslami günlerini gecelerine dönmelerini nasip eyle ya Rabbal âlemin. Amin Allahumma salli ve selim ve barik ala şeydina Muhammedin Nebiyil ummi el habibil alil kadri azimil cahi Sallim. ve ala ali ve sahbi As-salatu vesselam Aleyke ya Allah, Salatu vesselam Aleyke ya Allah, Salatu vesselam Aleyke ya Seyyid el-Evelin vel-Ahirin Sübhane Rabbike Rabbil Hizze-ti Amma Asifud Ve selamun alel mursalin Elhamdülillahi Bütün günahlarımıza keffaret olmak üzere buyurun Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasul Son nefeste nasip olmak için bir de buyurun Aşhedu Allah, ilahı illa Allah. Aşhedu anna Muhammed an abdu ve rasul. Ahır kelamlar, kelme tevhid ve Kur'an mejid elaya Rabb al-alamin. İla şerifin buyu sallallahu aleyhi ve Ruhu ruhuna müslim fatiha <Android> <ellos>